Aslında her dönemde Müslümanlar için ciddi problem olmuştur. Üst seviyede onu temsil eden Enbiya için, Allah dostları için çok ciddi imtihanlar söz konusu olmuştur. Fakat her döneminki farklı farklıdır. Allah'tan doğru yolda yürümeyi isteyip ve inhiraf etmeden hep o doğru yolda yürümek lazım. Ve başa gelecek şeylere de katlanmak lazım. Başka bir vesileyle ifade edildiği gibi Lokman Aleyhisselam peygamberler içinde hikmet söyleyen bir insan. Allah onun da kalbini ona atmış. Ve men yute'l hikmete fekadutiya hayren kesire. kesir verilmiş ona." Hep hikmet konuşur. Diyor ki: "Ya bunayya akimiz salaten, Namazını düz doğru ikame et diyor. Yani mümin olma farklılığını ortaya koy diyor. mürbil bil ve hanil münker." maruf emret, Allah'ın emrettiğini emret. Allah'ın yasakladığı şeylerden de insanları alıkoymaya çalış diyor. Üç tane şey söylüyor ona. Bir, namazını dosdoğru yerine getir diyor. Bir de böyle güzel bir şey bu. Bu güzel şeyi sen çevrene emret diyor. Bu güzel şeye zıt ters, Allah'ın emir ve isteklerine de ters şeylerden de insanları alıkoy. Sen bunu yapınca işte senin karşında cephe oluşturmuş insanlar, sana bir kısım şeyler yapacaklardır. Seni tehdit edeceklerdir. Korkuyla karşına çıkacaklardır. Malınla seni tehdit edeceklerdir. Evladınla tehdit edeceklerdir. Zindanla tehdit edeceklerdir. Bir kısım mahrumiyetle, mağduriyetle, mahkumiyetle seni tehdit edeceklerdir. Osfir alama bek. Dördüncü emir de bu oluyor. Başına gelecek şeylere de dişini sık, sabret. Demek oluyor ki doğru yolda yürüyorsa bir insan, namazını kılıyorsa, vazifeyi, buğdiyetini yapıyorsa, daha umumi manada, emrü bil maruf nehyi anil münkerde bulunuyorsa, başına gayliler açılacaktır. Hasımlar onu yalnız bırakmayacaklardır. Onun için baştan tembih ediyor. وَاسْبِرْ عَلَى مَعَصَوْفَكْ اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ Bu çok ağır olan işlerdendir esasen. Yani senin talip olduğun bu şey çok ağır işlerdendir. Ne ağır iştir? Bir yapacağın şeyler ağır şeylerdir. Bir de yapacağın şeylerin başına açtığı gaileler çok ağır şeydir. Hem onları yapacaksın, ibadete katlanacaksın, hem de ondan dolayı başına gelen şeylere katlanacaksın. Bu defa müzaaf bir sabır ortaya koyacaksın sen. Müzaaf bir sabır. Hem ibadete sabır, hem de başına gelen belalara ve devahiye sabredeceksin. Kim bilir bu arada Cenab-ı Hak değişik bela ve musibetler de verecektir. Hastalıklar da verecektir. Belki onlar karşısında katlanacaksın. Demek ki bu yolda yürüyenler için bunlar kaçınılmaz oluyor. Bugünün insanı için de bunlar kaçınılmazdır. Bu meselenin bir yanı, bir diğer yanı her zaman arz etmeye çalıştığım gibi bunlar kamil müminlere mahsus şeylerdir. Çünkü bunlar kemala taşıyan şeylerdir. Pozitif yanıyla, negatif yanıyla insanı kamil insan yapan şeylerdir. Ancak bu ağır şeylere bağlı olarak Allah'tan kemal istememek lazım. Allah'tan kemali halk ifadesiyle meccanen istemek lazım. Meccanen vermeyecekse o vermez ayrı bir davadır. Biz ona diyeceğiz yalvarken ellerimizi açıp Allah'ın bize yükleyeceğin şeyleri zayıf kullarına yüklediğin şeyler cinsinden yükle. Götürebileceğimiz kadar. Mutlak manada teklifi mala yutak değil yani. Hususi manada bizim için hususi bir teklifi mala vardır. Biz bazen çok küçük şeylere bile katlanamayız. Rica ediyoruz. Bahtına sığınıyoruz. Sana sığınıyoruz. Bize Bizim takatımıza göre şeyler tamileyle, eyle. Bela ve musibet verme. Dünya ahirette bizi affu afiyetle serfiraz Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi bize dünyada da ahirette de haseni ihsan eyle. Bize böyle demek düşer. O insanları kemale erdirme mevzuunda hangi hadd-i hanelerden geçiriyor yani. Nasıl eğiyor, büküyor onlara, nasıl kıvırıyor, nasıl eğiyor, nasıl dövüyor, nasıl presliyor. Onun bileceği şeylerdir o. Biz iyilik ve güzellik isteriz de, fakat o vereceği şeyleri verir. Bu defa onları da iyi ve güzel görürüz. Ehlullah'la bizim aramızdaki fark odur. Onlar böyle fena şeyler verileceği ana kadar, hep fena şeylerden Allah'a sığınmışlar. Allahümme inna neselükel <gülüyor> affa ve afiyet demişlerdir. Rabbena evetine fi dünya hasene ve fil ahirete hasene demişlerdir. <gülüyor> Allahümme inna audu ki münel hem vel hazenu, audu ki münel vel keser, audu ki münel cübnu vel buk ve audu ki münel galavet din demişlerdir. Yalvarmışlardır. Başlarına geldikten sonra da bir şey istememiş, sabretmişlerdir. Vakti merhunu vardır demişlerdir bu işin. Verdiğine göre bir hikmeti vardır. Herhalde bizde bir arınma ameliyesi yapıyor bu. Öyleyse tam arınacağımız ana kadar madem onun uluhiyetine razıyız, rububiyet ve rububiyetteki tasarrufatına da razı olmalıyız derler. Bizimle onlar arasındaki fark bu. İman etmişse bir insan Allah'a tevekkül eder. Allah'ı vekil tayin eder ve kefabillahi vekila der. Tevekkül de teslimi gerektirir. Allah'a teslim olma iktisai eder. Biraz evvel bahsettiği mülazalar çerçevesinde olur. Bu da dünya ve ahiret saadetinin netice verir. Dünya saadeti şöyle olur. Başınıza gelen şeylerden dolayı avvah etmezsiniz. Fezau ceza girmezsiniz. En azından işraatıyla yaşarsınız. Fakat bunun ötesinde bir tefviz vardır. Her şeyini Allah'a aval etme. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin namesinde olduğu gibi yani. Hakşerleri hayreyler, sen sanma ki Arif anı seyreyler, eskiden onu yerinde anı derlerdi. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen hakka tevekkül ol, tefviz diyor. Tefviz et ve rahat bul, hakkına razı ol. Ne takdir etmişse sana? Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur gam teşvishler. teşvişler. Bu takdir buyurmuşsa gelir. Gam, teşviş, beyhudedir yani. Burada çırpınıp durma, kendi kendini yorma, kendi kendini helak etme demektir. Ol istediğini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Diyor, tevhiden sonra da sıka geliyor. Kendini bütün bütün mülahaza dışı bırakma demektir. Bu iki mertebe zannediyorum tamamen birer hal birer zevk meselesidir. Yani siz Allah'ı görüyor gibi ona bağlılığınızı ortaya koyuyorsanız benzetmek olmasın. Yani bir çocuk düşünün. Annesi veya babasıyla derin bir suya açılmış. Babası onu hemen bırakıyor veya annesi onu bırakıyor suyun içine. O gayet emin. Biliyor ki benim batmama fırsat vermez bu. Beni tutar çıkarır. İşte böyle bir görme, böyle bir duyma, böyle bir hissetme mülahazası içinde. Hatta ondan da öte. Çünkü Allah annelerden babalardan erhamdir. Böyle bir mülaza içinde umurunu tamamen Cenab-ı Hakk'a etme. Ve sıka ufkuna gelince yine bir hal, bir zevk meselesi olarak kendini tamamen mülaza dışı bırakma. Ben yokum ki sadece o var aslında. Ben, sen, o filan deyip zamirlerle meseleyi çoğaltma meselesi bu benim ihsaslarıma bağlı şeylerdir. Bu arada esasen bir tevhidi ihsas vardır. İhsasların tek noktaya teksif etmişindir. Sübahat-ı veç, sıfat-ı ve esma ı ilahi bile kavurmuş, bertaraf etmiş. Her şey mütelaşi olup gitmiştir. Böyle bir noktada siz konumunuza göre davranmasanız zaten çelişki yaşarsınız. Allah'tan başka bir şey görmeyecek, duymayacak caminin sözünü sermesti cami aşk dediğine göre yeki xahi yeki xani yeki juyi yeki bini yeki tan diyor. Şimdi onu görecek, onu bilecek, onu duyacak, onu hissedecek. İsen şayet orada sen kendinden bahsetmen bir iç çelişkidir. Bir tenakuzdur kendi içinde yaşıyorsun. Sen yoksun fakat sen senden bahsediyorsun. Öyleyse yalan söylüyorsun sen. Fakat bunlar hali ve zevki keyfiyetlerdir i̇sne esastır. Ama bazıları bunu işte hal ve zevk olarak vücuda icra etmişler. Bazıları da yine daha üst bir hal ve zevk meselesi olarak şuhuda. Görülen odur demişler esasen. Var olan değil. Vücut değil. Görülen odur yani. Madem her şey hakiki, hakiki eşya, Esma-i tecellisinden ibarettir. Madem Esma-i İlahi sıfat-ı bir tezahürüdür, Madem sıfat süphaiye zatı bahtin nikabı ve hiicaıdır, Öyleyse Zatlüyetten başka hakiki varlık yok. Diğerleri izafi varlıklar. Mülazalarımızı sağlamı bağlamak lazım. Bir taraftan ehli sünnetin Hakayıkül eşya sabite tüm mülazasına sadık kalmak, fakat diğer taraftan da sübûtun aynı zamanda vücuttan farklı bir şey olduğunu ihmal etmemek lazım. Nazardan dur etmemek lazım. Evet, ondan geleni hoş görme. Hoştur bana senden gelen ya hil atu yahut kefen ya taze gül yahut diken senden o hoş hem bu hoş. Ve herkesin kullandığı dille lütfun da hoş, kahrın da hoş. Çünkü Allah zatında hoş. Hoştan hoş gelir. Siz bazı şeyleri nahoş görüyorsanız, tabiatınız onu nahoş hale çeviriyor demektir. O zaman o meseleler hakkında yanlış hüküm vereceğinize, bazı şeyleri nahoş hale getiren tabiatınızı değiştirmeye bak. Problem tabiatınızda demek. Ekderil kaddi tüktese bulmal. Meşakkat ne kadar çetin, ne kadar zorluysa maddi manevi her türlü başarı ve zirveleşme mahrumiyetlerin arkasındadır esasen. Bir kısım mahrumiyetlere katlanmadan yani dağa tırmanma zahmetine katlanmadan zirveye çıkamazsın. Terleyeceksin biraz, biraz koşturacaksın biraz yorulacaksın belki bir kısım tehlikelere maruz kalacaksın, belki düşmeler yaşayacaksın ama doğrulup yoluna devam edeceksin. Kulluk biraz da öyle. Tabiatımızın gereği sendelemeler, düşmeler belki, devrilmeler olacak ama fakat aynı zamanda Allah'la münasebetimizin gereği de Celle Celaluhu doğrulup yeniden ona doğru yürüyeceğiz. Ondan kopmamaya çalışacağız. O açıdan dış yüzleri itibariyle belki çirkin bu hadiseler. Fakat o belalar, o musibetler, iç yüzleri yani insana vaad ettikleri şeyler yani uhrevi saadet adına dedikleri şeyler açısından çok önemlidir onlar. Namaz kılmak gibi kıymet ifade ederler. Oruç tutmak gibi kıymet ifade ederler. Hacca gitmek gibi kıymet ifade ederler. Kaldık ki düz insanların bu ibadetleri yapması gayet rahat, kolay. Ama öbürleri biraz meşakkatli. kendi keddi tüktesebul maali. Meşakkat ne ölçüde ise şayet mükafatı da onun o ölçüde olur. Nazari şeylerle ameli şeyler arasında bir yönüyle ciddi bir münasebet var. Bütün ameli şeyler hep nazari şeyler üzerine bina edilir. Yani nazari şeyleri birer plan, proje, strateji olarak düşünecek olursanız, işte o plan, proje üzerine, o plan, proje üzerine oturtulmuş blokajlar üzerine kurulur ameli şeyler. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Mesele sadece nazari olarak kalsa bir kısım şeyleri söylersiniz böyle içinizde ben bunlara inandım filan dersiniz takdirlerinizi sunarsınız takdirlerinizi ifade ederken o nazari bilgilerinizi ifade ederken sinelerde heyecan uyarırsınız fakat meselenin yanı yoksa şayet bilmem onun bir sevabı var mıdır yok mudur Öyle anlaşılıyor, İsrail oğullarının değişik zamanlarda hırpalanmalarının arkasında hep bu var. Diyor ki, insanlara iyilikle emrediyor ama münkeri yapıyorlardı. Yapılması gerekli olan şeyi ortaya koymuyorlardı. Bundan dolayı Hazreti Davud ve Hazreti Mesih'in diliyle bedduaya uğradılar. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِّنْ بَنِي إِسْرَائِلِ عَلَى لِسَانِ ve وَإِسَى بْنِ مَرْيَمْ ذَلِكَ asav عَسَوْا وَكَانُ يَعْتَدُونَ İsyan ediyorlar ve muhtedindendi. Mütecaviz insanlar. Haddini bilmeyen küstahlar da bunlar diyor. Bir yerde de bunlar marufu emrediyorlar fakat münkeri yapıyorlardı diyor. Münafıklar da aynı kategori içinde müteale ediliyor. Bera suresini, Tevbe suresini düşünecek olursanız orada iki sayfada karşılıklı birinde müminlerin durumu Birinde de münafıkların durumu anlatılıyor. Şimdi nazari şeyler çok önemlidir de esas. O nazarının gerçek kıymetine ulaşması, gerçek derinliğine ulaşması Kant'ın ifadesiyle amelisine bağlıdır. O saf aklın kritiği mülazasını söylerken esas nazari akıl yetmezdir. Ameli aklı ihtiyaç var. Kendi inanıyor muydu, inanmıyor muydu? Fakat meseleyi sadece dine bağlamamak lazım. Hangi mesele olursa olsun. Bir şeyde nazari bir şey ortaya korsunuz. Onun üzerinde bir şey işlemiyorsanız yani. Mesela şu ebru'yu işte şöyle yaparsanız şöyle güzel bir desen meydana gelir. Şu levha onda işte şu faktörleri kullanırsanız, şu cevherleri kullanırsanız şöyle bir şey olur dersiniz. Projelerinize bakınca baş döndürücüdür. Fakat hiç öyle bir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla fikir vermez o. Allah Celle Celaluhu en önemli projelerini dünyada en seçkin insanlarla temsil ettirmiş. Projeyi arızasız kusursuz ortaya koymuş. Ve arızasız kusursuz olanı projeyi arızasız ve kusursuz insanlarla temsil ettirmiştir. Arızasız kusursuz insan projeyi arızasız kusursuz temsil etmiştir. Yoksa bizim gibi zaafları olan korku gibi, temperverlik gibi böyle, şehvet karşısında eğilme gibi, yeme içmede zaaf gösterme gibi, yatmada zaaf gösterme gibi yanları varsa bu insanın böyle bir insan büyük hakikatları temsil edemez. Büyük hakkatı temsil edebilmek için çok güçlü olmak lazım. Yan çizmemek lazım. Allah'ın sırtına yüklediği her şeyi ne pahasına olursa olsun götürmek lazım. Hakın hatırını âli tutmak lazım. Yani hallacı mansur örnektir. enbiya -izama gitmiyoruz. Ellerini kesiyorlar, şakır şakır kan akıyor. Öyle bir ceza veriyorlar. Çünkü ısrar ediyor. Enel hak demedi ısrar ediyor. Bunu tevil et diyorlar, tevil etmiyor yani. Biraz evvel bahsettiğim mülazaya bağlayabilirsiniz. Zevki ve hali olarak Subhatı veçin her şeyi yakıp kül ettiği bir noktaya ulaşmışsa, o meseleyi öyle görüyorsa, onun orada başka şekilde konuşması doğru değil. Kendiyle çelişki olur. Vaka bazıları tevil ediyor. Mesela diyelim Şibli İmam Şibli Arkadaşı, Nefahatül Üstede geçtiği gibi. Diyor ki, herkes Allah diyordu, herkes Hak diyordu, Allah'ın hak olduğundan bahsediyordu. Oysa ki ehli Sünnet akidesine göre kaykuleşer sabit etün. İstiniyet var. İnsan da haktır, kainat da haktır, varlık da haktır. Ama bir hakkın hakika hak olması başkadır, izafı olması başkadır. İzafi hak dahi olsa insan bir haktır. Herkesin sadece hak, hak diye bağırmasına karşılık hallaç ki enel hak, ben de hakkım. Bu yorumu nasıl bulursunuz? Hallacı kurtarmaya matuf bir şey. Şahi Ceylan'ın bu mevzuda ayrı bir mülahazası var. Dördü Hallaç bir meselede mülahazalarını seslendirme adına hatası oldu. Ben muasır olsaydım onu kurtarırdım diyor. Şimdi Hallaç böyle bir meseleden dolayı ellerini kesiyorlar bunun. Sonra berdar edecekler, asacaklar. Kanlar şakır şakır akarken evvela zaafını isaret etmemek çok önemlidir. <gülüyor> hani dertliyim dersen derdini eyleme. izhar eyleme edip edip ahından agah eyleme vaka füzuli bunu aşk için söyler aşıkım dersen belayı dertten ah, ah eyleme ah edip, ayar ahından agah eyleme der Def bilmeyene ne derdin açacaksın yani onu sen seviyorsun o işin delisi sensin şimdi vücudun kan kaybediyor ben deniz kalmıyor ben beyaz kesiliyor o zafını isaretmemek için diyor şehitlerin abdesti kanlı olurmuş diyor Yüzünü yıkıyor ve diyor Allah'ım sana canımı bana bunları rava görenleri affetmeden teslim etmek istemiyorum diyor Hzil biliyor muyum yani bu bir enginliktir bir derinliktir şimdi bu sözleri alın bu sözlerle Allahcı alın. Uhud'da dişi kırılan, mübarek, başı yarılan, miferi parçalanan, en sevdiği insanlar, kütükte doğranan, et gibi karşısında doğranan Nebiler Sultanı, Allah'ım bu insanlar hidayet eyle beni bilmiyorlar diyor. Zannediyorum o enbiya-i izamdan hangisine misafir olsanız aynı sesi, aynı soluğu duyacaksınız. Seyyidina Hazreti Nuh'un tamamen Naçar kaldığı bir yerde, tahammül fersadiseler hadiseler karşısında, Seyyidin Hazreti Musa'nın tahammül fersadiseler karşısında, onlar hakkında bir dileği var. Allah'tan o mevzuda bir izin işareti almadan, bir sinyal almadan öyle bir şey diyemeyecekleri kanaatini taşıyorum ben. Fakat temelde onlar kendilerini kurtarmaya adamış insanlardır kendinizi kurtarmaya adamışsanız şayet, kendinizi kurtarmayı düşünmeyeceksiniz. Siz, kendi kurtuluşunuzu kurtardıklarınıza bağlayacaksınız. İşin doğrusu gerçekten, kurtulma işi de, biraz kurtarmaya bağlıdır. Sizde kurtarma mefkuresi gelişmemişse, bir dert halinde, içinize oturmamışsa, sizin kurtulacağınızdan da şüphe edilir. O büyük şeyleri büyük insanlar temsil ediyorlar. Neden? Arızasız. Nazari'nin kendine göre bir tesiri vardır belki. Fakat bir imanın oturması, bir inancın oturması ancak ameliye bağlıdır. İki yönüyle bağlıdır yani. İşliye işliye inancınızı tabiatınızın bir derinliği, bir buğdu haline getirirsiniz. Bu çok önemli. Her zaman ifade edildiği gibi bazı beşeri adetlerimiz, ihtiyatlarımız vardır. Kültürlerimiz vardır bazen. Örflerimiz, an anellerimiz vardır. Yapa yapa bunları öyle tabiatımızın bir yanı haline getirmişizdir ki onlarsız edemeyiz. Bırakın böyle güzel şeyleri. Sigara tilyakisi sigarasız edemiyor yani adam. <gülüyor> olmuş. Alkolik ve adam alkolsüz edemiyor. Uyuşturucuya müptelı olan onu kullanmayınca edemiyor. Çıldırıyor, hezeyana giriyor. Bence ibadeti taatla Rabbimize karşı vazifemizi eda etme adına adeta o işin triyakisi olmak lazım. İşliye işliye triyakisi olmak lazım. İnanç o zaman öyle bir pekişir ki Böyle teker teker imanın parçalarını vücudumuzdan, al yuvarlarımızdan, ak yuvarlarımızdan söküp alabilmek için böyle bütün dünya başımıza üşüşte Allah'ın izni inayetiyle onu alamazlar. Bizi onsuz edemezler diyor. Hazreti üste tabi yerde işaret ediyor. Nurlar vasıtasıyla iman insanın öyle derinliklerini işler ki şeytanın eli oraya ulaşamaz diyor. Önemli bir mesele. Bir diğer yanı da şudur. Her nazariyi ameliye çevirme mevzuunda Cenab-ı Hak inayetiyle sizi destekler. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle baktığınızda, Sünnet-i dikkatle baktığınızda Allah size vekalet ve kefalet vaatlerini amellerinize mukabil veriyor. Ellezîne qâlû innanâ saqad ve lakin Allah onların vekili. Vekil, müvekkilini yalnız bırakmaz. هَسْبُنَ nimel vekil الْوَك۪يلِ هَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ Bunlar ameliye bağlanmıştır. Allah'ın iki sıradan destekleri olur. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan Eyüp gibi ağlasan Ciğergahı dağlasan Ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert Dertliyi sever samet Derde dermandır ahad Fazlı seni bulmaz mı? Allahümme aynne ala zikri köşü Kürsü ibadetine Allahümme inane selükel vidâvet tukâ Ve lefâfe vel gînâ Rabbena aetina fiddünyâ hasenem ve fil akl et hasanet ve kına da benar. Rabbı naghfir lına ve lüavidina ve lümmenina yeme yoku mu alihisab. Allahın meşrapsudurana وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين آمين وصلى الله عليه وسلم محمد